Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programında dinliyorsunuz. İlk bölümde duyurduğumuz gibi hatta festih konuk ediyoruz şimdi. E, konuklarımız festival direktörü e, Hakan Silahsızoğlu ve koordinatör Feyzan Yılmaz. E, bu kez ilk kez gerçekleşecek bir festivalden bahsedeceğimizi söyleyelim. Her yıl 20 Kasım Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Günü etrafına gerçekleşecek e, en azından böyle bir iddiaları var. Bunu da konuşmaya başlayacağız az sonra. E, aslında ve... E, ben burada sözü direkt size bırakayım. Hoş geldiniz. Bu Hoş arada. geldiniz evet. Hoş bulduk. İyi yayınlar. <gülüyor> evet. Hatta festival nedir? Çünkü az önce de virgül koyduğumuz bir yer vardı sohbetimize muhabbet ederken. E, genel olarak tiyatro festivali olarak algılanıyor bu dediniz ama e, öyle değil. Siz anlatın isterseniz. E, tabii. E, aslında hatta festivalin yola çıkış hikayesinden belki başlamak lazım. E, ben son beş yıldır Avrupa'da işte Amerika'da ya da gittiğim diğer ülkelerde ki Avustralya'dan Kanada'ya kadar sayabiliriz. Farklı festivallerde ve mekanlarda çocuklara ilişkin işleri seyretmeye başladım. Ee, ve orada şunu gördüm hani baktığınız zaman çok ilginç işler var. Çocuklara yapılan çocukları birey olarak alıp e, birçok sorunu açıkça anlatabildikleri bazen sözsüz bazen sözle bazen dansla anlatabildikleri işler var ve böyle işler ülkemizde yok maalesef. Hı hı. E, ve bunu aslında Türkiye'deki işte hangi dönemde yapalım diye konuşurken en uygun dönemin Kasım ayındaki çocuk hakları günü etrafında olacağını da anlaştık. Ve çocuk haklarından yola çıkarak çocukların kültür ve sanata erişim hakkının da olabileceğini düşünerek böyle bir festivali başlatma kararı aldık. Evet, Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmeyi, sözleşmeden bir maddeyi de hatta kendinize referans olarak alıyorsunuz. Ee, taraf devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun, eğlence, etkinliklerde bulunma ve kültürel sanatsal yaşama, serbestre e, katılma hakkını tanırlar diyorsunuz. Peki neler olacak bu festivalde, pek çok şey var, performanslar, atölyeler görüyoruz, tiyatro oyunları da var içinde, ee, neler ee, anlatırsınız? Festivalde Meksika'dan, Fransa'dan, İspanya'dan performanslar ve Türkiye'den performansların yanı sıra İsveç'ten yetişkinlere yönelik bir atölye olacak. Aynı zamanda çocuklara yönelik iki atölye Özlem Saraç'la beslenme dedektifleri ve Çiğdem Odabaşı ile yaratıcı okuma atölyesi yapılacak. Bunun yanı sıra e, bir de sergimiz olacak. E, bu sergi e, çocukların sanata erişim hakları e, konu başlığında diyeyim hani. Bunu içeren illüstrasyonlarla zenginleştirilmiş bir sergi. E, Birçok dilde çevrilmiş e, İtalyan e, tiyatro topluluğu tarafından e, 18 maddelik bir manifesto hazırlanmış. E, ve bu, bu da Bakırköy Belediye tiyatrolarında sergilenecek aynı zamanda. Bu sergi ücretsiz olacak. Hı hı. Gelen evet. konuklarımız e, tiyatroya geldiklerinde fuay alanında sergiyi de görebilecekler. Evet ayın 18'inde başlayacak festival. Diğer evet. mekanlar nelerdir? Bakırköy Evet, Tiyatrosu'nun mekanı için Şöyle e, Bakırköy Belediye Tiyatroları aslında ana mekanlardan bir tanesi. Hı hı. E, orada Eskişehir'in Kırmızı Balon adlı oyunu oynuyor Eskişehir şehir tiyatrolarının ve hı hı. E, Fransa'dan gelen Miravella adlı dans gösterisi oynuyor. Biri cumartesi biri pazar günü herkesi de bir ve dört seanslarıyla oynuyorlar. Hı hı. Trump AVM'nin içindeki salonda da cumartesi günü İspanya'dan gelen Papirus adlı sözsüz gösteri yer alıyor ki bu neredeyse dünyanın dünyadaki bütün kıtalara turne yapmış bir tiyatro gelen tiyatro hı hı. E, ve pazar günü de hem cumartesi akşamı pardon hem de pazar günü de Meksika'dan gelen sadece Türkiye ve Hindistan turnesi için yani hatta festival ve Hindistan'daki bir festivale gitmek üzere gelen bir turne için gelen Vagabond adlı e, çok güzel bir kukla dans pardon e, clown dans aslında clown dance, evet. e, gösterisi geliyor. E, onun haricinde de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde ilk defa Akbank Sanat'ın e, 80 günde dünya turu. Ve Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın içinde orkestrası olan müzikli, şarkılı oyunu Köşe Bucak İstanbul ee, Anadolu yakasındaki seyircilerle buluşacak. Evet şimdi vagabond. Vagabond'tan sürdürürsek, e, hatta festivalin vesile olduğu bir gösteri olacak İstanbul'da. Hı hı. E, bununla beraber ben şuna bağlı şunu e, şöyle bir soru sormak istiyorum size. Çocuklar hakikaten ulaşamıyorlar mı sana da bunun üstünden bir geçelim isterseniz hazır sizi bulmuşken. Hı hı. E, nasıl mesela istatistikler verebilir? yani potansiyel vardı kitlemi çekilemiyor yoksa kitlemi nasıl izleyeceğini bilmiyor sizin bu alanda mesai harcamış her insan olarak e, katkılarınız da ...bilememiştim diye... Ee, ...şey bununla ilgili istatistik çalışmalarımız var... hani ...keşke hı hı. getirseymişiz... olsun ee, genelde bir çerçeve resim olarak... ...İstanbul özellikle... ...çocuk anlamında çok ciddi potansiyeli... ...olan bir şehir... Hı hı. Ee, ...ama... E, ...nasıl diyeyim sanata... ...ulaşamıyorlar çünkü... Belki, e, ...nasıl anlatabilirim bilemiyorum ama... ...sen bir yardımcı olursan... ...şöyle anlatayım. 3 milyon kadar öğrenci var İstanbul'da... Genel olarak baktığınızda ya işte şehir tiyatroları ya da devlet tiyatrolarının belki çocuk oyunları, oyunları yoğunlukta ya da evet. okullara giden gezici tiyatrolar var. İşte hı hı. elinde bavulu olan e, ya da iki üç kişilik evet. bir ekibin olduğu, ufak hı. ekiplerin olduğu tiyatrolar var. Kumpanyalar var. Evet. Kumpanyalar var. Hı hı. E, ancak burada onların yapabildikleri çok sınırlı kalıyor. Yani e, sanat anlamında, bir hikaye anlatımı anlamında, ışık anlamında, hareket anlamında... Hı hı. E, çok bir şey veremiyorlar ve çocuk aslında o seyret, keşke seyretmese daha iyi bir konumdayken böyle bir işi seyretmek zorunda kalıyor. Ben e, sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı yerlerinde yetişkin bizim yaşlarımızda bizden daha büyük insanlarla konuştuğumda e, kimisi tiyatronun içinde ya da dışında benim ilk seyrettiğim oyun o kadar kötü bir oyundu diyen e, birçok insan var. Ki bunlar genelde çocuk oyunu oluyor. Evet. İlk gittikleri oyunlar. Dolayısıyla aslında bizim burada... İstanbul'daki çocuklara ki İstanbul'un her yerindeki bütün semtlerindeki çocukların gelmesini katılmasını çok isteriz. E, hepsine gerçekten sanat kalitesi belli bir cıtanın üzerinde olan hı hı. E, Paris'te, Berlin'de, Londra'daki bir çocuğun seyredip İstanbul'daki çocuğun da eksik kalmayacağı hı hı. kalitede sanat işlerini getirmek ve göstermek istiyoruz. Evet. Peki e, amaç böyle büyük İstanbul satına yayılmak gibi. Bunun evet. organizasyonu epey zordur diye tahmin ediyorum. Evet, bayağı Fakat... zor. Aslında biz e, şu anda üç mekanımız var ki kendimizi biraz şanslı hissediyoruz. Yani çok merkezi, farklı yerlerde, farklı yerlerde olmasına rağmen çok merkezi yerlerdeyiz. Evet, tabii ki, tabii ki. E, yaklaşık 15 mekanla görüştük bu festivalin Hı -hı. E, oluşması için. E, kimisi ya yetişmedi ya e, vizyon olarak biz buna girmeyiz dediler. Bir de Hı -hı. Teknik olarak biraz e, festival yapımında şöyle bir sıkıntı da var. Gelen ekibin bir gün önceden salona girmesi gerekiyor. Tabii. Ancak ona da çok böyle yanaşmayan ticari nedenlerle ki bunun bir kısmı haklılar tabii ki bu Hı -hı. konuda. E, dolayısıyla onu ayarlamakta böyle bir, bir sıkıntı çektik ama e, şu anda hali hazırda bazı kontaklar oluştu. Önümüzdeki Hı -hı. sene daha da işte hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında daha farklı lokasyonlara gidip daha ufak salonlara da gidip çünkü... ...o tip işler de gelecek önümüzdeki yıl için... Hı -hı. Ee, ...bunu biraz daha çeşitlendirmek istiyoruz... ...daha farklı alanlara geçmek istiyoruz. Evet Avrupa'nın en genç uluslararası... ...çocuk ve gençlik sanat festivali olarak... ...zaten şu anda karşımızdasınız... Hı -hı. Aslında bir e, hedef. Hedefleri de var aynı zamanda. Önümdeki e, broşürden okuyorum. 2016 için 5000 seyirci diyorsunuz. 2017 için 7500 seyirciyi ağırlayacağınızı Hı -hı. düşünüyorsunuz. Bu galiba artırmayı planladığınız salon sayısıyla da orantılı Kesinlikle. hesapladığınız bir şey evet. değil mi? Aynı zamanda. Biraz daha teknik bir şey. belki Öyle bir yere kayabilirim ben de. E, hatta festivale 0-2 yaş arası çocuklar da katılabilir diyorsunuz bir yerde. Aslında festivalin bir tarafı çünkü çocuk deyince çok daha küçük işte belki de 6-7 yaş falan gibi bir şey anlıyoruz. En azından ben öyle anlıyorum. Hı hı. Ee, nasıl oldu e, bu, bu şey? E, bu sene iki yaş için e, performanslar yok ama bir sonraki senelerde <gülüyor> e, olacak. Bebek tiyatrosu, bebek e, performansları da diye geçiyor aynı zamanda. <gülüyor> e, bir sonraki sene için görüştüğümüz e, e, ekipler var hala hazırda. E, çok keyifli oluyor ve hani... Aileler de katıldığı zaman hani bebek işi diye e, görmüyorlar. Çünkü gerçekten keyifli. Okumalar, dinletiler ya da performanslar olabiliyor. Sanıyorum hatta dans da var e, bebekler için 0-2 yaşı kapsayan. Hani bir sonraki senede yaş aralığımız biraz daha artacak o anlamda. Daha zenginleşecek. Evet, şimdi bebek dediniz az de işte 6 yaş, küçük yaş gibi bir şey... Tabiri kullandık. Aslında galiba burada temel sorun tam da böyle bakmaktan kanıyor. Yani bebek işi derler ya mesela hı hı, aslında hı. her yaş aralığındaki insanın katılımı e, algısı ve katılımı bambaşka türlü oluyor. Dolayısıyla ona göre kurgulamak sanırım bir gençlik ve çocuk festivalinin amacıdır. Kesinlikle öyle. Biraz e, konuşabiliriz. Farklı, farklı yerlerde, e, festivallerde, izlediğimiz işlerde mesela 0-3 yaşa yönelik e, dans gösterileri ya da Böyle belli bir önceden tasarımı yapılmış sanatçılar tarafından e, ilginç çocukların deneyimleyebileceği müzik, görüntü hı hı. E, gibi şeylerin de olduğu e, performanslar var. Burada e, ki bir tanesini daha yeni Stockholm'da seyrettim ki orada işte aileler anne ya da baba hatta her ikisi birden hı. çocukla beraber oraya gidip çocuğunu gözlemleyebiliyor. Evet. Çocukların diğer çocuklarla beraber ve performans içindeki alanını görüyor. Bu da aslında ilginç bir şey ve bunu bir Türkiye'de olmasını çok istiyoruz. Evet. Bunun yanı sıra diğer önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de atlamadan aslında onu söylemek istiyorum. Engelli seyircilere yönelik evet. özellikle evet. çocuk ve genç engelli seyircilere yönelik yine çok güzel, çok sanatsal anlamda kalitesi yüksek ve içi dolu olan işler var. Bunları da önümüzdeki sene itibariyle getirmek istiyoruz festivale. Peki Hakan Bey ben biraz özel bir soru sormak istiyorum. Stockholm dediniz en yani son. Ne süredir geziyorsunuz bu çocuk faaliyetlerini takip etmek üzere? Şöyle son 5 yıldır geziyorum ve aslında 2012 senesinde ufak bir çalışma yaptık. Hollanda ile Türkiye'nin 400. ilişki yılı nedeniyle. <gülüyor> Hollanda'daki festivallerden Tvaytakt Festivali'nin 3 <gülüyor> tane işini Türkiye'ye getirip 4 <gülüyor> şehirde turna yaptırdık o dönemde. Bir ee, alıştırma gibiydi belki. Bir, bir evet bir şey. alıştırma gibiydi ve... Yani yılda aşağı yukarı iki ayı bu tip festivallerde işleri görerek geçiriyorum diyebilirim. Evet. Ben burada bir şey tabii, söyleyeceğim. Tabii. Ee, festivalin bizce en özel kısmı da oyunları, performansları ve bütün etkinlikleri gerçekten görerek seçiyor olmamız. Hani e, işte internetten bulup bu güzeldir deyip böyle e, bir seçim algımız yok Hani gerçekten izliyoruz görüyoruz direkt ilişki ile ve iletişim kuruyoruz hı hı. E, uygunluk durumunu ona göre değerlendiriyoruz O yüzden bu bir de bizim festivali belki biraz daha ayrıcılık yapıyor e, ne Twitter demiştiniz az evvel. Evet iki festival daha var galiba e, işbirliği içerisinde olduğunuz. Evet biri da, İskoçya'daki Imaginate Festivali hı hı. E, ki bu da çok aslında e, ben festivalde çalışan e, yöneticilerden bir tanesiyle geçtiğimiz yıl toplantı yaptığımda ve buradaki festivalle ilgili bir çalışma içinde olduğumuzdan bahsettiğimde hı hı. E, dedi ki oturduğumuz yerden işte 500 metre aşağıdaki parkta biz sadece 3 tane gösteriyle başlamıştık dedi ve şu anda sanıyorum 22 sürüncüsünü yapıyorlar, yaptılar bu Mayıs çok ayında. Güzel. Ee, ve tabii ki çok daha gelişmiş işte çok daha farklı işlere yer verebilen ve bizim de ileride yapmak istediğimiz gibi aslında ortak prodüksiyonların olabileceği hem Avrupa bazında hem Türkiye'deki ekiplerle başka ekiplerin hı hı. E, dünyanın başka yerlerindeki başka ekiplerin bir arada iş üretebileceği evet. e, bir ortamda sağlamak istiyoruz aslında buradaki sanatçılara. Evet evet. 18'inde başlıyor hatırlatalım. 18-21 e, Kasım tarihlerinde e, 20 Kasım'ın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları günü olması referansıyla umarız önümüzdeki senelerde de e, sürecek. Kıymetli e, bir şey var burada eklemek istediğim hazır tabii. işbirliklerinden bahsederken başka bir okul mümkünle de işbirliğiniz var. Hı. Yani hani Türkiye'den de bir referans var ve aslında içinize de, katarak evet, Türkiye devam ediyordunuz. Umarızı konuşmak. Evet. Ee, evet başka bir okul mümkün derneğiyle de ...bir işbirliği içerisine girdik... E, ...Moda'da açılan... E, ...Koşan Kaplumbağa Anaokulu'nda... E, ...iki atölyemiz olacak işte... ...Özlem Saraç ve... ...Çiğdem e, moda Başı'nın atölyeleri... E, ...orada gerçekleşecek... ...ve bizimle çok... ...aynı bakış açısına sahip olduklarını düşündüğümüz... ...bir kurum aynı zamanda... E, ...onlar da... E, ...sanata ve bunun gibi şeylere çok önem veriyorlar... E, ...işbirliğimiz böyle başladı... Nasıl bir e, işbirliği peki? E, Onların okulunu kullanıyoruz. <gülüyor> ee, onlar bize ev sahipliği yapıyorlar atölyelerimiz için. <gülüyor> ee, ve beraber hani bazı projeler üretmek, fikir <gülüyor> aşamasında <gülüyor> destek olmak gelecekte, neler yapabiliriz konuşmak adına bugünden başladık. Bu böyle bir küçük adım oldu. Evet ne güzel. Uluslararası işbirliklerinin yanı sıra Türkiye'den de böyle bir artikülasyon var. Evet. Gösteriler e, yurt dışı gösterileriyle sınırlı mı bu festival, ilk festival için yoksa yerli yapımlar da var mı? Şöyle yerli yapımlar da var. Ee, bu noktada işte Akbank Sanat'ın 80 günde dünya turu oynuyor Kadıköy'de. Hı hı. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın hem bize ev ev sahipliği yaptıkları gibi hem de Köşe Bucuk İstanbul adlı oyunları Kadıköy'de yine Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyircilerle buluşacak. Evet. Aynı zamanda benim Eskişehir'de e, bu sene içinde seyrettiğim ve gerçekten çok değerli bulduğum Kırmızı Balon filminden hareketle yapılan Kırmızı Balon adlı ee, inanılmaz güzel bir e, çocuk oyunu da var. Ee, evet. Sözsüz. O da Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oynayacak. Evet. Tekrar ettik ama zarar yok herhalde evet. olsun. <gülüyor> Kulakları küpe olsun diyelim. Peki aynı zamanda bağımsız bir festival. Hatta festival neden böyle? Ee, bağımsız bir festival olmasının nedeni arkasında e, eğer herhangi bir e, düşünce ya da kurum olursa e, yapacağımız işlerin kalitesinde bir e, istemediğimiz bir yere gidebilir diye aslında bir endişe var. Ve, ve işleri seyreden bizler olduğumuz için farklı festivallere gidip dolayısıyla biz zaten buradaki seyirciye ne olabilir ne olmayabilir ya da buradaki çocuklar için e, gelecek ne vaat edebilir e, hı hı. diye en doğru kararı verebileceğimizi düşünüyoruz. E, bu yüzden de mümkün olduğunca e, bağımsız tutarak e, bu şekilde ilerlemek istiyoruz festivalde. Ve tabi burada e, şunu da belirtmek gerekiyor. Bu yurt dışından gelen, özellikle yurt dışından gelen ekipler için e, İstanbul'daki enstitülerin, konsoloslukların çok ciddi destekleri var. Evet. E, Cervantes Enstitüsü'nün, e, Fransız Kültür Merkezi'nin ve İsveç Başkonsolosluğu'nun bu noktada çok ciddi destekleri oldu ve onlara da teşekkür ediyoruz. Evet, sık sık ismini duyduğumuz kurumlar aslında, özellikle kültür evet. aletleri evet. alanında tabii. Evet, biletler nerede satılıyor? Onu da söyleyelim. Biletler... Sonra Sahne gişelerinde satılıyor. Hmm. Aynı zamanda e, çevrimci online olarak Bilet de alınabilir. Evet alınabilir. 18'inde başlayacak bu festival. 21'ine kadar devam edecek. E, stüdyoda konuklarımız Hakan Silahsızoğlu hatta festival direktörü ve koordinatörde Feyzan Yılmaz'la beraberiz şimdi. Beraberdik. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Biz teşekkür <gülüyor> ederiz. Çok, çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. İlk sene e, umarız bir sonraki senelerde de bir araya gelme şansına erişiriz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşürüz.